İnna alhamdulillah, n-ahmduhu, n-istainuh, n-istaghfiruh, n-tubu iley, n-ogudu billah min shurur anfusina ve min siyat ya malina. Man yehdi Allah, falah muzillala. Vaman yuzill, falahadiyale. Vashadu Allah, ilahillahu wa-ahdahu, la ala abduka wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi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 Hatta e, şairin bir sözü var. Diyor ki: "İnni ke enni era men la hayae lehu ve la emanete wasata nasi uryane. Diyor ki ben sanki ben emaneti olmayan ve hayası olmayan kişiyi insanların arasında çıplakmış gibi görüyorum diye. Tamam? Orada da vasat kelimesini kullanıyor. Alakulu hal bu Arap dilinde marif bir şey. Yine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 Tamam mı? O zaman bu hayırlı taife vasat olan taife olacak. Tamam mı? Hı. Şimdi bu vasat taife, bu vasat taife, ya biz ne diyoruz? Onun bir sürü isimlerini verdik. ehli Sünnet, ehli Hadis, değil mi? Ee, bir sürü isim verdik. Selefi, değil mi? Bir sürü isim verdik. Hatta bu isimlerden bir tanesi Fırkatun Naciye diyebilir. Tamam? Ehlü Sünnet ve Cemaat bir sürü isimleri var. İşte bu taife'nin hak olan bu taife'nin diğer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 Dediler ki ey tahtil biz sizin gibi Allah'ın isimlerini sıfatlarını iptal etmiyoruz. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da kendisine isim ve sıfat izah etmiştir. Mesela ne gibi? Demiştir ki lillahi lesma husna. En güzel isimler Allah'ındır bak kendisine isim izah etmiş. Yine Allah diyor ki Mâ menâk entes şudeli mâ halaktû bi İki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan seni nedir ey iblis? Kendisine sıfat izah etmiştir. O yüzden demiştir ki tâtilihli, ey tâtilihli biz sizin gibi demiyoruz. Çünkü Allah kendisine isim ve sıfat izafe etmiştir. Sonra teşbih heline yönelmiştir. Demiştir ki ey teşbihli. Biz de sizin gibi ispat ediyoruz ama sonucu sonucu sizin gibi söylemiyoruz. Kimseye benzetmiyoruz mahlukata. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da demiştir ki leyse ke şey Onun hiçbir benzeri yoktur. Bak. Devam et ayeti. Ayetin devamı çok müthiş.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 Mücadir al-ıbadi, kabla an ya, mücadir al ve al-ırd, kabla an yahulu. Şahıla, ka Allah kulların kaderini yeri göğü yaratmadan 50 bin sene önce yazmıştır. Görüyor musun? 50 bin sene önce yazmıştır. O zaman ikinci ikinci kısmı ne?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 fiillerini yaratmayı, yaratmasını nefyettiler. Şimdi biz diyoruz ki kulların fiillerini kim yaratır? Allah yaratır. İşte bunlar Allah'ın fiillerini, şey kullarının fiillerini yaratmasını nefyettiler. Halbuki kulların fiillerini de yaratan her şeyi yaratan nedir? Allah. Dediler ki Allah kulların fiillerinin aynını yaratmaya kadir değildir. Yaratmaz. Bilakis kullar kendi fiillerini yaratırlar.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 Ve mehterşaouna illa yine inşallah Rabbul Alemin sizi dilemeden Allah Allah dilemeden siz bir şey dileyemezsin. Demek ki bizim dileme sıfatımız var. O zaman biz bundan da mesuluz. Allah'ın Kuranda dediği gibi innesam albasara varifaade kulle ulaiki kenaanhum esoule göz kulak hepsi bundan ne kalp hepsi bundan ne sorumlu. Allah Kuranda ne diyor? Şimdi bu ki, Allah Kuranda ne diyor? Vallahukalakakum ve mehteramelun Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Ne yapacağız?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 Ama o secde etmeyi diledi. İşte dilediği için sorumlu ondan. Delil: İnne sem'a vel <gülüyor> kullu Kulak, göz hepsi bundan sorumlu. Çünkü sen diliyorsun. Ve men ve men şaa Sizden kim dilerse, mustakim üzerine olsun. Bak, dileyen sıfatı veriyor. Lemazağu azaga Allahu kulubuhum. Onlar e, kaydı, kaymaya gittiğinde, dalalete gittiğinde Allah da onların kalplerini kaydırdı. Bak, onlar dalalete gidiyor. Allah da onu yaratıyor.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 Ey nefislerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden tamam mı? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allah'a yagfir <gülüyor> zunube cemi'en Allah bütün günahları topluca bağışlar. Allah toplu olarak günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim o gafurdur rahimdir. Yine bak mesela hadiste mesela ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebi ne diyor? Mamin abdin qala la ilaha illallah thumma mat ala zalik illa dakhala al Yani hangi kul olursa olsun hiçbir herhangi bir kul la ilaha illallah derdi. Sonra bunun üzerine ölürse cennete girer. Bak hep bu müjdeci lafları almışlar. Herkesi cennete sokmuşlar. La ilaha illallah kim diyor herkesi cennete sokmuşlar.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 İnşallah kuranı ne diyor? "Ve men yaqtulu'l mu'minen mutaammiden fe ceza'uhu cehenneme khalidan fiha ve ghadiballahu alayhi ve la'anehu ve adda lehu azaban Kim bir mümini e, dileyerek kasten yani öldürürse için e, cezası cehennemdir. Orada uzun süre kalacaktır. Burada ne? orada ebedi kalacaklar diyor. Nerede ebedi kalacaklar? ebedi kalacak diye tercüme ediyor şu. Nerede? Bu çok, tam mutahakkik değil. Orada ebedi kalacak. Sonra insanların zihninde şüphe oluyor. Hadi diyoruz ki hulud muksit tavil tavil demek. Ne yapacağız? Ayette geçen haliden insanların ebedi olarak anladığını ben muktid el muksit tavil diyorum. Uzun süre kalma ne olacak? Yok diyor sen lugatta. Buyur gel. Lugat oturalım, konuşalım. Sen cümleyi aksi bakından koparırsan batıl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 tam zıttı olarak gitmişler bu yolda. Kim bu isimleri verirken birilerini? ehl tam bunların arasındadır. Kimin arasında? Vaidiyelerle Mürciyeler arasında vasatı rehle sünnet. Vaidiyeler yani Hariciler, Mutezile vesaire. Bunlar ne yaptılar? Günah işleyenlerin dünyadaki ismine ne dediler? İsm i̇man isminin ondan ne yaptılar? Kal kaldırdılar. Ne ismi verdiler? Kafir. Büyük günah işleyenlere ne ismi verdiler? Kafir.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 işte mümin mi diyeceğiz? Kafir mi diyeceğiz? Fasık mı diyeceğiz? Bu isimde aralarında hediyeler ne yaptı? Ayrılar düştüler. Ayrılar düştüler. Ama ahiretteki konumlarında, bu büyük günah işleyenlerin ahiretteki konumlarında ihtilaf etmediler. İttifak ettiler aralarında. Mutezile de dedi ki büyük günah işleyen ebedi cehennemdedir. de ne dediler hariciler? Ebedi cehennemdedir. Tamam. Burayı anlayalım. Ancak ehli sünnet vel cemaat ne demiştir?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 Ehl-i Sünnet'in diğer fırkalar arasındaki vasatiyeti. Mesela Ehl-i Sünnet Allah Resulü'nün ashabı arasında da e, ashabına açısı olarak da vasat bir ümmettir diğer fırkalara karşı. Kimler arasında? Belli tayfeler var. Şimdi onları anlatacak. Öncelikle sahabe ne demek? Çeşitli tarifleri var ama en güzel tariflerinden bir tanesi Nebi yeninebiye sallallahu aleyhi ve ma'ataala'l-İslam. Nebi sallallahu mümin olarak Nebi sallallahu karşılaşın ve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 Yaptıgını Fadlan min Allahı varidvayının, Allah'tan fazilet ve hoşnutluk e dilerler bunlar. Bak görüyor musun? Allah Muhammedle beraber olanları nasıl yapıyor ve Umum orada açık ediyor burada? Ala kulli hal. Hatta ne bir ha sasalim ne diyor? La tesubu ashabi, benim ashabma sömeyin. Lou anna ahdakum, enfak mîsle uhudin zehben, ma belga mudda ahdihim, vela nasife. Siz benim ashabma sömeyin. Sizden birisi Uhud miskali yani Uhud kadar altın infak etse onların ne müddüne ne de nasifine e, ulaşamaz. İşte hadis mevcud sahih, Bukhari'de vesaire Müslüm'de de var. Tam ehl sünnet o zaman işte Ali İbni Ebi Talip veya bazı sahabe e, Ali İbni Ebi Talip gibi işte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 her can alıcı ana noktada vasatamların arasında. Burada bırakıyoruz Allahu Alemus Allahu Aleyne Bine Muhammedin Wa